emirü şeytan recim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah ve salatu vesselam aleyha resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du en son olarak ezan bahsini okumuş idik bugün de nasip olursa namazın şartları ancak namazın şartları dediğimiz zaman yaz dönemlerinde camilerde yaz eğitimi olarak çocukluğumuzda bizlere okutulan bir 32 farz vardır malumunuz. Bu 32 farzın 12'si namazdadır denir. Bu 12'nin de 6'sı dışında ve 6'sı içinde olmak suretiyle ikiye ayrılırdı. Bugün nasip olursa bu dışında olanlardan bahsedeceğiz. Ancak ilmi bir ifadeyle baktığımız zaman dışında olanlara şart denir içinde olanlara ise rükün denir. Bugün nasip olursa namazın öncesinde gerekli olan, bir namazın sahih olabilmesi için gerekli olan şartlar nelerdir? Bunlardan bahsedilecek ve bunlardan tek tek üzerinde duracağız ve bilgilerimizi inşallah paylaşacağız. Babu Şurutu Salatilleti Tetekadde Muhaki başlıkta da ifade edildiği üzere namazın öncesinde bulunan şartlar. Dediğimiz gibi şart ve rükün. şart sözlük anlamıyla alamet demektir. Ama dini literatürde ise namazın şartlarından maksat yapılmasıyla namaza başlanılmış olmayan ancak namaza başlayabilmek için yapılması gerekli olan şeylerdir. Diğer bir ifadeyle bu şartlar namazın caiz ve sahih olması için gerekli olan olmazsa olmaz olan şartlardır. E, rükün ise başlanılmasıyla namaza başlanılmış olur. Yani bizatihi o ibadetin içinde olan, o ibadeti oluşturan şeylerdir. Ama şart yapılmaması namazın sahi olmasına engel ama yapılması demek namaz kılmak anlamına gelmeyecek. Örneğin diyecek ki hadesten taharet yani abdest veya gusül. Bir insanın abdest almış olması namaza başlamış olmasını gerektirmez. Ama abdest alınmadan da bir insanın namaza başlanması mümkün değildir. Tabi bu şartlar namazın öncesinde olan şartlar ama bu şartlardan yanı sıra kişinin mükellef olması için gerekli olan şartlar da vardır ki örneğin o namazı kılabilecek takata güç getirebilmesi ki ileriye dönük bundan bahsedeceğiz. Bir insan namaz kılamayacak yani rükû ve secdesini yapamayacak. Bir durumda olsa imayla dahi kılamayacak yani başını dahi hareket ettiremeyecek bir durumda olsa bu kimse namazların nasıl kılmalı mıdır yoksa namaz farziyeti bundan düşer mi? Bununla alakalı meseleleri ileride okuyacağız. O yüzden namazın farz olması için gerekli olan şartlar artı kılacağımız namazın sahih olması, caiz olması için gerekli olan şartlar ki bugün nasip olursa bunlardan bahsedeceğiz. E, bu şartlar genel olarak altı tanedir. E, i̇şte e, hadesten taharet dediğimiz, abdest ve gusül ki bunları iki olarak sayabiliriz. Necasetten taharet, zahir olarak pisliklerden temiz olmak ki detaylı konuşacağız. E, vakit diyeceğiz, niyet diyeceğiz. E, ancak biz de setre avret diyeceğiz, avret malin örtülmesi. Tabi burada nasip olursa beş tanesinden bahsedilecek vakitten bahsedilmeyecek zira kitabımızın başında yani kitabu salat dediğimiz namaz bölümüne girdiğimizde vakitten bahsedilmişti. Namaz vakitleri nelerdir? E, sahi olan vakitler, mekruh olan vakitler, sahi olmayan vakitler bunları detaylı bir şekilde okumuştuk. Dolayısıyla orada beyan edildiğinden dolayı bir daha burada zikredilmeyecek. Ama vaktin haricinde işte abdestle, usüldü, necasetten temizlik, davret mahallinin örtülmesi ve niyet meseleleri e, bir de kıbleye yönelme meselelerine nasip olursa temas edilecektir. Şimdi ibare okumaya başlayabiliriz. Yecbu alil musalliy en yukatlima taharet minel ahdase namaz kılmak isteyen kimse için öncelik olarak yapması gereken hadislerden temizlenmeli. Tabi hadis dediğimizde manevi bir pislik. Bu da ikiye ayrılıyor idi. Taharet bahsinde biz bunu incelemiştik. Eskar olan ve ekber olan hades. Yani eshar dediğimiz, sahir dediğimiz abdestsizliliğin giderilmesi, ekber dediğimizse gusülsüzlülüğün giderilmesi, bir namazın sahih olabilmesi için kişinin cunup olmaması gerektiği gibi artı abdestsiz de olmaması gerekir. Bu birinci şart ama iki tane şartı barındıran bir şart olarak bakılabilir. Diğeri ise vel encas yani yecbalel musalli, yine namaz kılmak isteyen kimseye gereklidir. Ee, ne gereklidir ee, taharet en yukaddime taharete temizliği takdim etmeli önce yapmalı ama neden olan temizlik minel encas necasetlerden temizlik hades manevi kirlilik encas ise hakiki pislik ala ma kattem nahu ki biz bunu taharet bahsinde necasetler nelerdir bunlardan bahsetmiştik tabi burada e, namazda Zahiri olan pislikten temizlenmekten ne anlamalıyız? Bunun öncesinde necasetin kısımlarını hatırlamamız gerekir ki necaset galize ve hafife olmak suretiyle ikiye ayrılırdı ve her birerleri de az ve çok olmak suretiyle de ikiye ayrılırdı ki az olan af kapsamındaydı, çok olan af kapsamında değildi. Ama galizedeki az olan miktar ile veyahut da çok olan miktar ile hafife olan necasetteki çok olan miktar farklıydı ki bunları tekrardan burada temas etmeye gerek yok. Bunu daha önceki derslerimizde detaylı bir şekilde okumuştuk. İşte bu necaset nerelerden temizlenecek? Şimdiki namaz kılan kişinin Necasetlerden kendini temizlemesi üç şekilde düşünülür. Bir bedenindeki necasetleri gidermesi, iki elbisesindeki necasetleri gidermesi, üçüncüsü ise namaz kılacağı mekandaki necaseti gidermektir. Beden ve elbisedeki necaset malum ki bu necaset galize ve hafife olmak suretiyle af kapsamından fazla olursa bu kişinin böyle bir necasetle namaz kılması sahip değil. Ancak başka bir elbise bulamaması durumunda ne yapacak onu ileride okuyacağız. Peki mahal dediğimiz yani namaz kılacağımız alanın temizlenmesinden ne anlamalıyız? Bu noktada deniyor ki namazın rükünlerini yerine getirdiğimiz yani kıyamı yerine getirdiğimiz ayaklarımızın altının, Temiz olması, bir de secde mahallinin secde ettiğimizde alnımızı koyduğumuz alanında temiz olması. Eğer bu iki bölgede necaset var ise bu kimsenin namazı sahih olmayacak, bu şartı yerine getirmiş olmayacaktır. Peki bunun haricinde ellerimizi koyduğumuz yer veya da dizlerimizi koyduğumuz yerin pis olması namaza mani midir? E, necasetten taharet e, şartına halel gelmiş olur mu? E, bu noktada ise İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah ile İmam-ı İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed ki Allah hepsine rahmet eylesin, görüş ayrılığına gitmişlerdir. E, bu noktada Ebu Hanife Rahimullah, secde huzurlarının dışında bulunan necasetin namaza mani olmadığını vurgulamış. Ama İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed rahim ise secde uzuvlarının dışında olsa dahi eğer namaz kıldığı alanda ise o mekanda ise bunun namaza mani olacağını ifade etmişlerdir. Ama namaz kıldığın yerin dışında ise bu mani midir değil midir bunu da iki şekilde fukaha inceliyor. Bir, namaz kıldığı alan beton ta da işte taş, toprak gibi bir serginin üzerinde kılmaması. Temiz bir toprağın üzerinde namaz kılmak, temiz bir taşın üzerinde namaz kılmayı düşünebiliriz. Bu şekilde namaz kılıyorsa bu durumda namaz kıldığı yerin dışındaki necasetler ister çok olsun, ister az olsun, ister galizi olsun, ister hafif olsun namaza mani değildir bir ittifak. Ancak namaz kıldığı alanda ise biraz önce bahsettiğimiz ihtilaf caridir. Peki seccade emsali veyahut da halı emsali bir şeyin üzerinde namaz kılıyorsa bu durumda bir farklılık var mıdır? Ee, zahiri olarak bakıldığında genel olarak pek farklılıktan bahsedilmemekle beraber deniyor ki o halı veya kilim veya seccadenin üzerinde necaset bulunsa ama namaz kıldığı alanda değil yani büyük bir kilim olduğunu düşünelim, büyük bir seccade olduğunu düşünelim bir kısmında necaset var ama namaz kıldığımız alanında değil bu mani midir değil midir? E, bu noktada iki ayrı görüş var. Bazıları e, tıpkı yerde kılmamız durumunda nasıl ki mani değilse burada da mani olmadığını söylemiş. Diğer bir grup ise bunun büyük ve küçük olmasına göre farklılık gözetmişlerdir. Şayet seccade büyük ise e, mani değil ama küçük ise mani olacağı. Büyüklük ve küçüklüğü de şuna göre ifade etmişlerdir. Bir parçasını hareket ettirdiğimiz zaman diğer tarafı da hareket ediyorsa... Ee, bu küçük demektir ama bir tarafını hareket ettirdiğimiz zaman diğer tarafa hareket etmiyorsa bu da büyük demektir. Büyük olan sergi üzerinde namaz kılmak, yer üzerinde namaz kılmak gibi değerlendirileceği için onun üzerinde var olan necaset sanki etrafta var olan bir necaset gibidir ki bu da namaza mani olmayacaktır. Hulâsa yani meseleyi özetlememiz gerekirse, bir e, ayaklarımızın bastığı yer, secde yaptığımız yerde necaset, her halükarda namaza mani. Ellerimizi ve dizlerimizi koyduğumuz yerdeki necaset, sahi olan görüşe göre namaza mani olmamakla beraber ihtiyas adedinde yine kaçınılması esastır. Tabi burada belki şu e, yanlışlığa gidilebilir. Nasıl olur bir insan elini necaset üzerine koyacak ve bu kimsenin namazı sahihtir diyebileceğiz. Peki o necasetin bulaşma durumu yok mu? Şayet o elini koyduğu veya dizlerini koymuş olduğu yerdeki necaset eline veya dizine bulaşacak olursa bu durumda necasetten taharet, mahalleden daha ziyade bedenden veya elbiseden temizlenmesi gerekecek. Bu ayrı bir konu. Bu nasıl düşünülebilir? Orası necistir ama bulaşıcı bir necis değildir. Yani kurumuştur. Ee, sizin üzerinizde kurudur. Kurudan kuruya necaset sirayet etmez. İttifak ile sirayet etmez. Yani örneğin şu masanın üzerinde bir kan veya işte affedersiniz bir idrar daha önceden dökülmüş olsa daha sonradan orası kurumuş olsa necistir orada namaz kılınmaz. Ama temiz olan ve kuru olan elinizi veya elbisenizi oraya temas ettirdiğiniz zaman oradan bir şey sirayet etmedikçe o elbiseniz veya eliniz pis olmayacaktır. Dolayısıyla elinizin koyduğu yer veya dizlerinizin koyduğu yerin necis olması demek o necasetin oraya bulaşması anlamında değil. Bulaşırsa durum farklıdır. O farklı olarak değerlendirilecek. Bulaşan miktarın e, boyutu önemlidir. Necasetin galize veya hafif olmasına göre de farklılık arz edecektir. Neyse e, yine konumuza dönecek olursak. Yecibu alel musalli dedik. en minel ahdas. Abdestsizlik ve e, cünurtluktan temiz olması bir ve ikinci şart. Üçüncüsü ama burada iki olarak söyleyebiliriz onu vel encas necasetten temiz olması ki alâ mâ kaddemnâhu anlattığımız üzere. Üçüncü şart ise ve yesturâ avretehu avret mahallini örtmesi gerekecektir. Şimdi avret mahallini örtmek namazın yine olmazsa olmaz olan şartlarındandır. Peki bu avret mahallini örtmek derken avret nedir? Bunu aslında detaylı bir şekilde biraz sonraki ibadet okuyacağız. Ama deniyor ki eşler dışında görülmesi caiz olmayan yerler namaz içinde örtülmelidir. Yani kadının kocasına veya kocasının hanımına bakmasının helal olduğu, bunun dışında yabancıların bakmasının helal olmadığı, tabi burada mahremiyet sınırlarıyla alakalı yani evlenmesi helal olan kişilerin bakmasının helal olmadığı, nikahsız bakmasının helal olmadığı yerler namazda setredilmelidir namaz içi avret ile namaz dışı avret arasında bazı farklılıklar olabiliyor. Yani namaz konusunda avret olduğu halde veya avret olmadığı halde namaz dışında avret olarak değerlendirilen yerler var ki bunda yeri geldikçe konuşacağız. Peki bu Namazda setre avret dediğimiz yani avret bölümünün örtülmesi, üzerimize elbise giymemiz e, yabancı kişilerin görmesini engellemeye yönelik midir yoksa bizatihi namazın şartı mıdır? E, bu soru aslında şu e, suali bertaraf etmeye yöneliktir. Buna vereceğimiz cevap. Bir insan tek başına bir odada namaz kılsa veya karanlık ortamda namaz kılsa yani yabancı kişilerin görme ihtimali olmadığı bir yerde namaz kılsa böyle bir insandan setravret farzı düşer mi? Yani Madem mesele eğer yabancıların görmesini engellemeyse ki böyle bir ortamda mümkün değildir. karanlık bir ortam veya bir oda içindedir. Deniyor ki velevki hali olsa bile kimse olmasa bile ortam karanlık dayı olsa biz elbiseyle Avretman'ın örtülmesi namazın farzıdır. Dışarıdaki insanların görmesini engellemeye yönelik farz o ayrı olarak değerlendirilecektir. Bunları birbirine karıştırmamamız gerekir. Hattı zatında bir de şunu söylemek gerekir. Diyelim ki e, yanınızda bir elbise var ama o elbiseyi giymeniz haramdır. İpek olduğundan dolayı erkeğin ipek kullanması caiz değil. Ama başka alternatifiniz de yoktur. Bu durumda dahi onunla setravret yapmak zorundadır kişi. E, ama onu giymesinden dolayı günahdır değildir. O bir bahsediğer. Yani başka alternatifi olduğu halde giyerse tabii ki günahtır. Veya şöyle söyleyebiliriz. Bir insan, bir erkek ipekli bir elbiseyle namaz kılacak olsa namazı sahih olur mu? Avret malini örtmüş olacağından dolayı namaz sahihdir. Ama ipeği giymiş olduğundan dolayı günahkardır. Bunları da yine birbirinden karıştırmamamız gerekecektir. Peki bu avret malinin namazda örtülmesi gerekir diyoruz. Bunun belli bir miktarı var mıdır? Yani ne kadar bir zaman açılsa bu namaza zarar verir? Bir anlık açılma zarar mı verir? Yoksa namazı baştan sona kadar açık olması mı namaza zarar verir? Bu noktada İmam-ı ve i̇mam Muhammed ki Allah onlara rahmet eylesin görüş ayrılığına gitmişlerdir. İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah buyurmuştur ki Namazda hangi rüknü yerine getiriyor ise asgari olarak o rüknün caiz olabileceği miktar açık kalırsa avret mali bu durumda namaz fasıt olacaktır. Eğer bu kişi kıyamda ise kıyamda asgari miktar ne kadarsa bu kadarlık bir miktar açık kalması. Rükuda ise rükuda asgari miktarda kalmak ne kadarsa farz olan bu kadarlık bir miktar açık kalması veya secdede ise secdede. Genelde İlmahal kaynaklarında bu konular okutulurken veya okunurken işte bir Subhanallah diyecek kadar ifadesine yer veriliyor. Ama bu genel değildir. Evet rükuda Subhanallah diyecek asgari bir miktardır. Secdede Subhanallah diyecek asgari bir miktardır. Ama kıyamda Subhanallah diyecek asgari bir miktar değildir. Çünkü kıyamda en azından kıraatın sahi olabileceği ki bu da ihtilaf olmakla beraber 3 ayet miktarı orada durulması. Dolayısıyla hangi ise, yani o avret malinin açılması hangi rükunda vuku bulmuşsa bu durumda o rükuda askeri olarak farz olacak miktar ne kadarsa o kadar bir miktar açıklılık devam ederse namaz fasit olacaktır, namaz bozulacaktır. O saatten sonra onu kapatacak olsa bile namaz sahiye dönmez. Bunu İmam Ebu Yusuf Rahimullah diyor. İmam Muhammed ise böyle bakmıyor. Allah ona rahmet eylesin. İmam Muhammed o rükünün bizatihi kendisinin tamamında avret malinin açık olması namaza mani olacağını söylüyor. Yani rükuda diyelim kişi vardı rükunun tamamı avret mali açık olduğu halde yapsa veya kıyamın tamamını bu şekilde yapsa veya secdenin tamamını bu şekilde yaparsa bu durumda namazı bozulur. Ama e, diyelim ki rükuda durdu 3 dakika durdu varsayım 3 dakikanın 2 dakikasında Avret Mahalli açıktı da 1 dakikasında kapattı. Bu kişinin namazı fasit olmaz diyor. Bu ihtilaf bu gibi yerlerde caridir. Ama tabi ibadet bahislerinde her halükarda ihtiyatla hareket etmek gerekir. Bu noktada da genelde metin kaynaklarımızın tercih etmiş olduğu İmam-ı Rahimullah'ın görüşüdür. Yani hangi ise o rükünün asgari miktarı açık kalırsa tabi açık olacak miktar da önemlidir. E, uzun dörtte birine ulaşması bu miktar açık kalacak olursa hatta bu muhtelif olursa yani farklı farklı yerlerden açılacak olursa bunların toplanıp toplamının e, açık olan uzuvlardan en düşüğü en küçüğü hangisi ise onun dörtte birine ulaşıp ulaşmaması. E, bu şekilde hareket edilerek e, meseleye bakmak gerekir. Nedir peki avret? Vel avreti minel racule erkeğin avret mahalli ma tahte surreti ile rukbe Göbek altından diz kapağına kadar olan bir bölümdür. Peki diz kapağı avret midir ve rukbetü minel avreti diz kapağıda bizzati avret olarak değerlendiriliyor sahi olan görüşe göre. Aslında bu konu usulde çok tartışılan bir mesele. Yani gaye, mugayeye dahil midir, değil midir konuları. Şu anda ona girecek değiliz ama Hanefi mezhebinde tercih edilen, sahih olarak kabul edilen görüş, diz kapağının bizatihi kendisi de namazda örtülmesi gereken avret mahallidir. Ee, peki kişinin namaz esnasında sadece diz kapağı açılacak olsa, e, bu durumda avrettir diyoruz ya diz o açılması namazı engel olur mu olmaz ama engel olmaması oranın avret olmadığından dolayı değil o miktarın dörtte e, bire ulaşmamasından dolayı yani ayağın dörtte birine ulaşmayacağından dolayı çünkü diz kapağı müstakil bir uzuv değildir. E, bu sebepten dolayı namaza mani değil ama bizatihi orası da avret olarak değerlendirildiği için kişinin onu mesi gerekecektir bu bahsettiğimiz erkek hakkında peki kadının avret mali nedir? Ve bedenül mer'etil hurre hür olan kadının avreti ise e, avret olarak değerlendirdiğimiz zaman bu hür olan kadının bedeni kulluhu avre, kulluhu avre tamamı nedir? Avrettir. İlla veçaha ve kefeha yüzü hariç bir de elleri hariç. Şimdi e, elinin İçi noktasında avret olmayacağı ittifakidir. Ancak elinin dışının avret olup olmaması tartışmalı olmakla beraber yine Hanefi mezhebinde sahi olan kabul edilen görüşe göre namaz içinde avret olmaması ama namaz dışında yani nazar bakma noktasında veya tutma noktasında yabancılar için avret olduğu ifade edilmiştir. E, yüz konusunda da aslında böyle bir tartışma vardır. Ebu Bekir el razi el-Cessas'ın e, Ahkamul Kur'an'la baktığımız zaman eee Yudun inne aleyhinne min ayet-i kerimesinin e, tefsirinde Genç olan kadınların yüzlerinin örtmesinin de farz olduğunu ifade etmekte. Ama namazla alakalı değil. Namazda ne kadar farz olmasa da dışarıda yabancı erkeklerin görmesini engelleyebilme adına bu şekilde ifadelere yer verilmiş. Ama tartışmalı bir konudur. Fitne varsa durum farklı, fitne yoksa durum farklı şeklinde de kaynaklarımıza yer bulabiliriz. Aslında burada ifade etmek istenilen nokta şudur. Şimdi e, gerek erkek olsun gerek kadın olsun avret meselelerini değerlendirirken namaz bahsindeki değerlendirmemizi genelleştirmememiz gerekir. Kerahiye babında bu konu daha farklı detaylandırılırken namaz bahsinde daha farklı detaylandırılır. Örneğin bir bayanın evinde veya mahremleriyle beraber bulunduğu bir ortamda e, İç elbisesi dediğimiz, ev elbisesi dediğimiz elbisesiyle namaz kılacak olsa, o elbise avret mahalini örtüyorsa bu kişinin namazı sahihtir. Ama o elbiseyle dışarı çıkması, yabancı erkeklerin yanına çıkması caiz olmayabilir. Yani namaz bu noktada farklı değerlendirilir ama hariçteki kişilerin bakması farklı değerlendirilir. Bir de burada ayaklardan bahsedilmemiş metine baktığımız zaman çünkü istisna edilen yüz ve ellerdir. Peki ayak avret midir değil midir bayan için? Hidayet sahibi İmam Merginani diyor ki buradan anlaşılan ayağın avret olmasıdır. Çünkü istisna edilmemiştir ancak esah olan görüşe göre ayak avret değildir diyor. Tabi esah tabirini kullandığından dolayı bu konuda ciddi anlamda tartışmalar olduğunu da görmekteyiz. Cevhere'de sahibi bu kitabında nazar konusunda yani bakma konusunda veyahut da elleme konusunda avret olduğu ama namaz konusunda ise avret olmadığı, bazıları namazda da avret olduğu, işte ayağın altıyla üstünü ayıranlar, i̇bn Abidin Rahimullah bu noktada üç farklı rivayet, Sahih olarak rivayet getirmektedir. Ee, ama bunların tamamında şu ortaya çıkar ki namazda e, biraz daha müsamaha vardır. Yani çorapsız kılınan namaz için özellikle bayanlarda namazı sahihdir dememizi gerektiren daha fazla bir müsamaha vardır. Ama yabancı erkeklerin görmesi noktasında ise bunlar şiddetli bir şekilde kapanılması gerekli olacaktır. Gerek taban olsun gerek üstü olsun genelleme. Ama dediğimiz gibi bu alanda ciddi tartışmalar da vardır. Zaten dışarıda dediğimiz zaman namaz harici ve namaz içi şeklinde namaz ellerin içinin avret olmayacağı ittifaki ama dışının avret midir değil midir tartışması var. Avrettir diyenlere göre tamamıdır. Bu konuda daha fazla itiraz edilmeniz sakınılmalı olması asebiyle ama dediğimiz gibi bu tartışmalıdır. Yani bu konuda fukağanın net ittifak ettiği bir konu değildir. Tabi böyle meselelerde de mümkün mertebe ihtiyatla hareket etmek gerekir. Ne Gerek namaz konusunda olsun, gerek dışarı çıkma noktasında olsun ki dışarı çıkmada daha da titiz davranmak gerekir. Bu gibi ihtilaflı olan mevzilerden kaçınmamız şiddetle elzemdir. Tabi namazda mani olmadaki açıklılık dörtte birdir yani o uzva göre. وَمَا كَانَ عَوْرَةً مِنَ Erkek için avret kabul edilen فَوَ عَوْرَةُ مِنَ الْأَمَ Cariyelik hukukunda da cariye açısından avrettir. Ama artıları vardır erkeğe nispetle ve batnuhâ ve zahruha avretün karnı ve sırtı da e, avrettir. Ve mâ sivâ zâlike min bedeniha bunun dışındaki uzuvları ise bir avretin cariye hakkında bir de namaz hakkında. Bunu yine genelleştirmememiz gerekir ki zaten günümüzde böyle bir e, işlem olmadığından dolayı bunun üzerine fazla irdelemeye konuşmaya da gerek yoktur. Şimdi farklı bir mesele, yine e, ne, Avretman'ın örtülmesine yönelik farklı bir mesele. Vemenlem lem yecit ma yüzeylu bihin Yok, Avretman'ın örtülmesi değil de elbisedeki necaseti gidermeye. Bir insan düşünelim ki elbisesi necistir ve o şekilde namaz kılması normal şartlarda caiz değildir. Ancak o necaseti giderebilecek imkana da sahip değil, elbiseni değiştirecek imkana da sahip değil. Öyle bir yerde bulunduğunu düşünecek olursak bu kimse nasıl namaz kılar? salla ma'ahâ o necis olan, Kirli olan elbisesiyle namazını kılar ve lem yuid ancak namazı da iade etmez. Daha sonradan temiz elbise bulduğunda veyahut da onu izale ettiğinde. Ee, yine bu her ne kadar metin genel olarak söylese de şarihler bunu biraz ayırıyor. Diyorlar ki eğer elbisenin dörtte biri veya daha fazlası temiz ise geri kalan kısmı pislenmişse ve o pisli olan kısmı da temizleme imkanı yoksa bu durumda bu kimse kesin olarak o elbiseyle namaz kılmak zorundadır. lüzumlu olarak. Yani bu şu demektir. oryan çıplak olarak namaz kılması sahih değildir. Ancak elbisenin temiz olan bölümü dörtte birden daha az ise yani artık elbisenin tamamı e, kirli hükmündedir. Böyle bir durumda bu insan için tabii biraz teoriden bahsediyoruz. Yani günümüz şartlarında e, biraz ciddi anlamda bu bir zordur. Çünkü onu değiştirme imkanı vardır, yıkama imkanı vardır. E, veya bir çarşafa en azından e, üzerine sararak o elbiseyi çıkartır, namazını öyle de kılabilir. Ama öyle bir yerdesiniz ki üzerinize tek katma elbiseniz var ve bu elbisenin de e, temiz olan bölümü dörtte birden daha az kalacak şekilde pislendi. E, ve namazı da kılmak zorundasınız. Namaz vakti kaçıyor ve başka alternatifiniz de yoktur. E, i̇ki şıkkınız var ya o elbiseyle namaz kılacaksınız veya elbisenizi çıkartacaksınız. Oryan dediğimiz, Salatü'l-Oryan dediğimiz çıplak halde namaz kılacaksınız. Tabii çıplak halde namaz dediğimiz zaman şunu da göz ardı etmemek gerekir. Bulunmuş olduğunuz ortamda bir başkalarının bulunmamak kaydıyla. Bu durumda bu kimse için bir muhayyellikten bahsediliyor. Aslında muhayyellik diye beyan etmeden önce İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah ile i̇mam Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed Rahimuhumullah arasında bir görüş farklılığı var bu noktada. Veya yanlış söyledim. Ebu Hanife rahimullahla ile i̇mam Ebu Yusuf bir tarafta. Yani şeyhan bir tarafta, İmam Muhammed Rahimullah ise diğer tarafta olmak suretiyle iki ayrı görüş var. Bu Hanife ve İmam Ebu Yusuf rahim diyor ki bu insan muhayyerdir. Dilerse o pis olan elbisesini giyer ve o şekilde namazını eda eder. Dilerse de o elbiselerini çıkartır Salatü'l-Uryen ki biraz sonra bahsedeceğiz. Yani bir insan e, elbise bulamaması durumunda namazını nasıl kılmalıdır? Onun ahkamını, onun şeklini biraz sonra bahsedeceğiz. O şekilde çıplak halde namazını kılar. Ancak elbiseli kılması daha faziletli olduğunu ifade ediliyor. Ama bununla beraber çıplak kılması da sahittir. Ebu Anife Rahimullah'a göre İmam-ı İmam Muhammed Rahimullah ise yok diyor. Bu insan için e, yine bir muhayyellikten bahsedemeyiz. Elbisesinin tamamı necis dahi olsa illaki elbiseyle kılmalıdır. Aksi takdirde namazı sahi olmaz. E, bu konuda şaritlere baktığımız zaman e, genelde İmam Muhammed'in görüşünün tercih edildiğini görmekteyiz. Buna sebep olarak da e, fıkhi gerekçe de şöyle söyleniyor namazda necasetten taharet namaza yönelik bir şarttır. Ancak setre avret ise yani avret malinin örtülmesi ise sadece namaza yönelik bir şart değildir. Genel bir şarttır. Yani da olması gereken bir şarttır. Gerek erkek gerek kadın olsun. Artı bu şekilde yani aralarında Birinde umum birinde hususiyet olmasından dolayı namaz konusunda müsamahalı davranılarak bu insanın o elbiselerle namaz kılmasına gidilmesi tamamıyla urayan olarak çıplak olarak namaz kılmasının kendisine vereceği zarardan daha ehvendir daha azdır. E, iki zarar karşılaştığı zaman ehveni tercih edilir kuralınca bu noktada İmam Muhammed'in Rahimullah'ın görüşü e, daha fazla tercih edilmiş e, fetva makamları tarafından ve o şekilde ifade edilmiştir ki ihtiyatta zaten budur artı Ebu Anife ve İmam Meybu Rahimullah'a göre de e, en sağlıklısı en güzeli de bu kişinin yine elbiseyle namaz kılmasıdır peki yukarıda da bir elbisesi vardı ama necisti pisti hiç elbisesi yok Elbise yok derken illaki gömlekli, şalvarlı, cübbeydi şeklinde düşünmeyelim. Vücudunu örtebilecek bir şey yok. Yani veyahut da avret mahalini örtebilecek bir şey yok. Böyle bir durumda olan bir kimseden düşünecek olursak, bu insan nasıl namazını kılacak? Aslında bakın burada şuna da vurgu var. Namaz nedenle önemli bir ibadettir ki yani böyle bir hale düşen bir kimsede dahi namaz mükellefiyetliliği var. Ancak bu namazı nasıl kılacağına dair fıkıh konuşmakta. Nerede kaldı ki keyfi olarak bir namazın kılınmaması ki bu asla ve asla bir Müslüman için düşünülmemesi gereken bir durumdur. Rabbim bu noktada daha hassas olmayı, daha titiz olmayı İslam alemi olarak bütün Müslümanlara nasip eylesin. Ee, namaz konusunda gevşeklik gösteren kardeşlerimiz de varsa ki Rabbim onları tez zamanda ıslah eylesin. Ee, bu noktada e, nefislerine uyumaktan terk edip e, namaz ibadetlerini harfiyen yerine getirme noktasında onlara ve cümlemize şuur ihsan eylesin inşallah. Peki gelelim meselemize. lem <gülüyor> لَمْ bir insan ee, namaz kılacak ve avretini setredecek bir parça kumaş dahi olsa bulamayacak olsa uryanın, bu insan çıplak olarak namazını kılar ama nasıl kılacaktır çıplak namaz dediğimiz zaman kaiden oturur ayaklarını kıbleye doğru uzatır ki böyle bir halde oturması avret mahallini en azından galiz olan avret mahallinin kapanmasını etkendir. Bir de tek başına bulunduğu bir ortam insanlarla beraber değil. Oturur ve bu şekilde ima en bir ruku ve sucud baş işaretiyle rükûsunu ve secdesini yaparak namazını kılacaktır. Rukuda da biraz başını eğecek, secde de daha fazla eğecek ve böylece ima ile namazını kılmış olacak. Peki böyle bir insan feynsallâ kaymen varsayayım ki ayakta kılacak olsa, Rükü ve secdesini yaparak yani giyinlimli olan bir insan nasıl ki sağlıklı bir insan namazını ayakta rüküsünü ve secdesini yaparak kılıyorsa Bu da böyle kılsa bu namaz sahi olur mu Ezze <gülüyor> Ehu bu namaz caizdir sahiptir ancak valoval <gülüyor> eftal birinci anlatıldığı şeekline namaz kılnması daha eftaldir, daha evladır birinci anlatıldığı şekil ise oturarak namazını al kılması Bununla alakalı yine biraz önce bahsettiğimiz genellemeden bahsediliyor. Çünkü namazda ima ile kılmanın daha doğrusu namazdaki rükünler yani kıyam olsun, rükü olsun veya secde olsun bunların bir halefi vardır. İma rükü ve secdenin halefidir. Ancak çıplak yani daha doğrusu giyinmekliliğin, avretmanın örtülmesinin bir halefi yoktur örtmemeye yönelik. Böyle olduğundan dolayı bir insanın e, ibadetteki e, halefe gitmesi tamamıyla e, genel olarak yapması gereken setravreti terk etmesinden daha ehven olarak kabul edilmiş. Ve bu noktada da denilmiştir ki evli olan böyle bir insanın oturarak namazını kılmasıdır. Otursun ve namazını ima ile kılsın. Tabii Rabbim bu hale düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Gelelim e, namazın öncesindeki dördüncü şarta ki bu şarta niyettir. E, o yüzden diyor ki wymvi li salatillati yetulufiha hangi namazı kılacaksa o namaza niyet etmeli. Peki nasıl bir niyet? Bir niyetin la yafsulu beyneha ve beyne tahrimeti bir amel. Niyet ile iftidad tekbiri arasını namaza aykırı yemek, içmek, konuşmak emsali bir fiil ile ayırmaksızın namaza durması gerekir. Yani niyet de namazın şartlarındandır, ee, önce bulunması gereken şartlarındandır. Hatta bir insan iftidat tekbir aldıktan sonra niyet edecek olsa bu namaz sahih olmaz. Çünkü niyetin önce bulunması şarttır. Niyet ile iftidat tekbiri arasında mukarene şart mıdır? Yani niyetin hemen iftidat tekbirinin biraz öncesi olması şart mıdır ki Hanefi mezhebine göre bu şart değildir? Ancak bu noktada Şafi mezhebinde ciddi anlamda tartışmalar ve ihtilaflar vardır. Ama Hanefilere göre yeter ki arada e, namaza aykırı bir eylemde bulunmadıkça zararı yoktur. Hatta e, i̇bn Abidin'de olsa gerek e, orada görmüştüm Haşiye'de bir insan evinden çıksa niyeti camiye gidip falan imamın arkasında namaza durmak ve bu niyetle cami evinden çıkıp hiç başka bir şeyle meşgul olmadan niyetine halel getirici bir amelle de meşgul olmadan men camiye girip ve niyet etmeden Allah-u Ekber dese namaza girse bu kişinin niyeti yerine gelmiş olur deniyor. Arada ciddi anlamda bir fasıla varmış gibi gözükse bile. Aslında burada şu niyet nedir? Niyet kastül kalptir. Yani kişinin hangi eylemi yapacaksa o eylemi yapmaya yönelik bir kastının bulunmasıdır. Bu bir lafız değildir, telaffuz değildir. Bir takım kelimeleri ifade etmek değildir. Her bir insan kalbini toparlayamıyorsa şüphesiz diliyle kalbini toparlamasına yardımcı olur. Ama kalbini toparlayıp da niyet edebiliyorsa diliyle niyet etmesi şart değildir. Hatta sünnet bile değildir. Asıl olan kalbin kastıdır. Burada bazen şöyle sualle karşılaşabiliyoruz işte namazı kıldım hocam ben yanlış niyet ettim diyor işte öyle namazını kılıyorduk ben ikindiye niyet ettim durumum ne olacak ona sualimiz şu senin yanlış niyetin lisanında mı oldu kalbinde mi oldu yok ben öyle namazını kıldım biliyordum ama işte lisanen ikindi dedim o zaman burada itibar kalbedir lisana değil. Peki kalpte niyetin olup olmadığını nasıl anlayacağız? Deniyor ki kişiye sual edilse sen şu anda ne yapıyorsun ve hangi namazı kılıyorsun? Hiç düşünmeden hangi namazı kıldığını söyleyebiliyorsa burada niyet var demektir. Yani kastı var demektir. Dolayısıyla burada aradığımız kasıttır. Kasıt ile iftihar tekbiri arasında ise namaza aykırı bir eylemin bulunmamasıdır. O yüzden mendup olan, güzel olan iftihar tekbirinin biraz öncesinde niyetin bulunması. Yani niyet ile tekbir arasını ayırmamamız bunun hemen peşinde gelmesidir. Bir de niyette tayin gerekir mi gerekmez mi? Eğer namaz nafile namazsa mutlak halde namaza niyet etmek gerekir. Ki biliyorsunuz maksut olan ibadetlerde niyet ibadetin sahih olmasının şartıdır. Maksut olmayan ibadetlerde niyet ise ibadetin sahih olmasına değil sevabın elde edilmesinin şartıdır. Hani ibadetler maksut ve maksude vesile olarak ikiye ayırmıştık dersimizin hatta ilk derslerimizde. Taharet bahsinde hatırlayacak olursanız orada maksut olan ibadetler namazdı, oruçtu, hacdı, zekattı. Maksude vesile olan ibadetler işte abdestti, gusuldü gibi ibadetler. E, maksut olan ibadetleri de niyet o ibadeti ibadet edilmesi olabilmesi için şarttır. Hatta ibadeti adetten ayıran bir unsurdur. Yani bir insan sabahtan akşama kadar yemek, içmek ve cinsel münasebetten kendini geri tutsa, İmsak vaktinden ta ki güneş batıncaya kadar. Ancak bunu e, ibadet niyetiyle yapmasa, oruç niyetiyle yapmasa bu insan periz yapmış olur, aç kalmış olur. Ama bunu ibadet, oruç niyetiyle yapacak olursa bu insan oruç tutmuş olur. Ama bir insan e, elini, yüzünü, ayağını, başını serinleme gayesiyle yıkayacak olsa bu kişinin abdesti yerine gelmiş olur. Ve bu kişi bu abdeste namaz kılabilir. Ama abdest alması sevabı alır mı? Almazsın. Yani maksud olan ibadetlerin sahih olabilmesi için niyet şart ama maksuda vesile olan abdest ve usul gibi ibadetlerde ise ibadetin sahih olması için değil, sevabın elde edilebilmesi için şarttır. Keza mesela e, necasetten taharet e, namazın ön şartlarındandır. Dolayısıyla bu da bir ibadettir ama maksud olan bir ibadet değildir. Buna göre bir insan elbisesinde bir necaset olsa ve gitsi onu suyun altında yıkasa ama hiçbir niyet olmasa bu, veyahut elbisem temiz olsun, pis kokmasın, insanlara karşı e, bir pis görüntü olmasın niyetiyle de yapsa bu insan o elbisesini temizlemiş olur. O elbiseyle namaz kılsa namaz da sahiptir. Ama elbisesini temizlemesi işte Allah ke fatahhir buyuruyor diye Celle Celaluhu. Yani elbiseni temizle diyor diye temizleyecek olursa, bu niyetle temizliyorsa artı bir de sevap alacaktır. Yani aynı eylemi yapacak ama aynı eylemden artı olarak bir de sevap kazanmış olacaktır. Bu genel olarak bütün terkler içinde düşünebiliriz. Yani Allah'ın bir emirleri vardır Celle Celaluhu'nun bir de yasakları vardır. Emirler eylemdir, fiiliyata sokmaktır. Nehiler ise o eylemsizliliktir. elbette niyet ile sahih olup olmaması veya sevabın elde edilip edilmemesi. Ama terkler ise terk edebilmek için niyete ihtiyaç yoktur. Örneğin Mevla zina yasak etmiştir. Zina yapmayacaksınız, içki içmeyeceksiniz, faiz yemeyeceksiniz, dedikodu yapmayacaksınız ve bunları yapmamak için artı bir niyete ihtiyaç yok. Bir insan niyet etmeden de bunları yapmasa yapmamış olur. Ama yapmadığından dolayı sevap almaz. Ama kişi ben dedikodu yapmıyorum, Allah yasak etti diye yapmıyorum. Ben içki içmiyorum. Allah yasak etti diye içmiyorum Celal Celalu. Bu niyetle bunları yapacak yani terk edecek olursa bu takdirde her daim ibadet etmiş olur. Çünkü fiillerde istimrar yoktur. Biraz önce namazı kıldık, bitti. Biraz sonra namaz kılacağız ama yine bitecek. Ama bir Müslüman içki içmiyor ve içmemesi devam ediyor. Yani bir kere içmemezlik değildir. Dedikodu yapmıyor ve yapmaması devam ediyor. Zina yapmıyor ve yapmaması devam ediyor ve ömrünün tamamını kaplıyor. Dolayısıyla her anı ibadet oluyor eğer bu niyette bunu terk edecek olursa. Bu da tabii ki Müslüman için ciddi anlamda bir kolaylıktır. Yani düşünün 7-24 her daiminizi ibadet yapabiliyorsunuz sadece bir niyet ile. Gelelim konumuza namazda niyet dedik. Namaz eğer nafile bir namazsa burada mutlak niyet yeterlidir. Yani namaza niyet yeterlidir. Namazda tayine gerek yoktur. Kuşluk namazıydı, vabin namazıydı, teheccüd namazıydı veya eşrak namazıydı gibi kayıt getirmeden Allah rızası için namaz kılmaya diye kişi niyet edecek olsa bu namazda nafile namazı eda etmiş olur. Hattı zatında bu namaz e, revatip diye tabir ettiğimiz namazın öncesindeki ve sonraki sünnetler dahi olsa bu konuda her ne kadar tartışma olsa da sahih olan görüşe göre bu ibadetlerde dahi tayin şart değildir. Hatta eşbahta gördüm. Allahu alem hatırladığım kadarıyla İbnü'l-Ceym naklediyordu. Bir insan gece kalksa tecavvüt vakti zannıyla iki rekat tecavvüt namazı kılsa. Sonra baksa ki meğersem imsak kesmiş. Yani sabah namazının vakti girmiş. El cevap bu kişinin kıldığı bu namaz sabah namazının sünnet yerine geçer. Oysa sabahın sünneti niyetiyle kılmamış. Ama mutlak namaz niyeti var mı? Var. Vakit sabahın sünnetine uygun olan bir vakit ve başka nafile kılmaya uygun olmayan bir vakit. Dolayısıyla tayinde şart olmadığı için sahi olan görüşe göre bu insan sabah namazının sünnetini eda etmiş olacaktır. O yüzden e, nafile namaz yani farzın dışındaki revatip sünnetler dahi olsa ki revatip sünnetlerde tartışma olmakla beraber e, tercih edilen görüş mutlak niyetin yeterli olmasıdır. Öğle namazının ilk sünneti veya son sünneti şeklinde tayin şart değil. Ama ihtiyaç sadedinde bunu tayin etmek elbette güzel olandır. Sabah namazının vaktinin girmesiyle e, ta ki e, güneş doğup e, bir mızrak boyu dediğimiz işrak vaktinin girmesi yani yükselmesi ki işrak vaktinin girmesi demektir. Bu zaman zarfına kadar sabah namazının sünnetinden başka nafile kılamaz. Güneş doğduktan sonra farz da kılamaz. E, kaza daha öncesinde kılabilirdi. O yüzden e, nafile namazlarda namazın aslında niyet şarttır. Tayin şart değildir ama farz namazlarda ise tayinde şarttır. Öğle namazının günü, şu andaki günün öğlesi yani günün ikindisi. Eğer bu namaz kaza ise işte hangi günün kazası ise onu tayin etmek. Eğer bilmiyorsa en son kılamadığım şeklinde ifade kullanarak tayin etmesi gerekecektir. E, ama rekatların adetlerini tayin şart değildir. Hatta e, bu kişi niyetinde hata edecek olsa durum ne olur? E, yine İbnül i Jem, Rahimullah e, beyan ediyordu. Bakılır eğer tayini vacip olan yani gerekli olan yerlerde hata etmişse bu hatasından dolayı niyeti sahih olmaz, namazı caiz olmaz. Yani örneğin adam öğle namazının farzını kılması gerektiği halde ikindinin farzına niyet etmişse ki niyetten kastettiğimiz kalbin kastıydı. Bu kimsenin kılmış olduğu namaz sahih değildir. Ama tayini şart olmayan yerde hata etmişse yine örnek vermek gerekirse işte kişi diyor ki öğle namazının beş rekatlı farzını kılmaya. Altı rekatlı farzını kılmaya şeklinde namazın rekatlarında tayin etse ki burada tayin şart değildi ve hata ise bu hatası zarar vermez. Çünkü bu zaten şart değildi. Yani tayini gerekli olan yerde hata zarar verir ama tayini gerekli olmayan yerlerde hata zarar vermez dedik. Neyse niyet bahsini de böylece bitirmiş olduk. Beşincisine gelelim. Ve yastak bilel kıble ve kıbleye yönelecektir. Bu insan namazın öncesinde namaza girmeden önce. Tabi namazın gayesi malumunuz Allah'tan başka her şeyden kalbi arındırmaktır. Sadece kalbi Allahu u Şan'a yöneltmektir. Şüphesiz Mevla Teala Hazretlerinin bir mekanı yoktur. Ancak ibadetlerimizde bir yöne yönelmemizi bize Mevla Teala Hazretleri emretmiştir. Burada sembolik olarak nasıl ki namazda cihetlerimizi bir yönde topluyor isek bir yöne yönlendiriyorsak kalplerimizi de bir yöne yönlendirmemizin aslında bir nevi e, ne diyelim ona e, yani bir varsayım olarak yönlendirilmesi bize de dolaylı olarak emredilmiş. Kalplerdeki bir yöne yönlendirme ne demektir? İşte e, Gerek e, kavmiyetçilik olsun gerek milliyetçilik diye tabir edilen e, bu şekilde değil ne olursa olsun ümmetçilik çerçevesinde bir insan namazdan nasıl ki aynı cihette dönüyor ise bir Müslüman da aynı değerlere değer verdiğinden dolayı diğer konulardaki farklılıkları göz ardı etmeli ve bu farklılıkları birbirlerinin ayrılmasına sebebiyet vermesine imkan tanımaması namazın tabi hikmetleri vardır birçok hikmetleri vardır bu hikmetlerden bir tanesinde bu olarak söyleniyor e, hikem kitaplarında hikmetlere beyan eden kitaplarda yani bedensel birliği sağladığımız gibi kalbi birliği sağlamanın önemi de bize bir şekilde vurgulanmış oluyor e, bir de bu kıbleye yönelmek dedik de e, kıblede as olan nedir kıblede as olan Kabe'nin bizatihi taşı değil onun bulunduğu yerdir hatta bundan dolayı Allah muhafaza bir şekilde Kabe yıkılacak olsa bile bu kıblesizlik anlamına gelmez. Yine o bölgeye doğru namaz kılmak gerekir. Veyahut da kişi işte madende çalışan yani yer altında çalışan bir insan veyahut da dağlarda veya uçakta namaz kılan bir insan yani bulunmuş olduğu cedde Kabe'nin olmadığı, Kabe'nin üstü veya altı bu durumda da önemli değil. Kabe'nin bulunduğu o yerin hatta 7 kat altı 7 kat üstü olarak değerlendiriliyor. Mutlak anlamda kıbledir. Kişinin oraya yönelmesi şarttır. Tabii kıbleye yönelmede iki durum vardır. Bir insan namaz kılarken ya Kabe'yi görüyor dur veyahut da görmüyordur. Bu bazı kaynaklarımızda Mekke'dedir veya Mekke'de değildir. Haram'dedir veya harem dışındadır şeklinde geliyor. Ama burada asıl olan Kabe'yi müşahede etmek veya müşahede etmemek. Bu şu anda Mescid-i Haram içinde dahi olabilir. Bir insan mescide haramdedir ancak mescid malumunuz çok genişlediğinden dolayı Kabe'yi göremeyedebilir. Ki mescidin arka taraflarında veyahut da o mataf alanın dışına geldiğimiz zaman Kabe'yi görmek belki imkansız da olabiliyor. Gerçi orada yerde çizgiler vardır. O şekilde Kabe'nin bizatihi kendisini isabet ettirmek mümkündür. Ama deniyor ki Kabe'yi bir insan görüyorsa illaki namazda ona isabet ettirme zorunluluğu vardır. Yani ıskalamamalıdır, Tam cihet olarak Kabe'ye yönelmelidir. Ancak Kabe'yi göremiyor ise, göremeyeceği bir yerde ise, arada hâil varsa veyahut da daha uzak iklimlerde yaşıyor ise bu insan, o zaman burada asıl olan o yöne yönelmektir. Yoksa bizatihi Kabe'nin aynına isabet ettirmek değildir. Burada hatta e, bazı kaynaklarda şamalar vardır. E, yine i̇bn Abid'in Rahimullah bu konuda şamaçıyor çiziyor. Kabe'yi e, farazi olarak Ortaya koyduğumuz zaman her köşesinden birer çizgi çizdiğimizde bir insan namaz kılarken bu çizgilerden birine yönelecek şekilde bir yönü varsa ve belki Kabe'nin aynına isabet etmese de bu insanın namazı sahih olacaktır. Ama illa in haifen ancak bu insan öyle bir durumdadır ki gerek düşman olsun, gerek yırtıcı bir hayvan olsun, gerek işte bulunduğu yer olsun veya hastalığın neticesinden dolayı Kabe'ye dönme imkanı olmasın. Böyle bir durumda ise fe ila eyi cihetin kadere İslam'da teknik mala yutak yoktur. Güç yetiremediğimiz veya gücümüzün dışında bir yükle yüklenilme, mükellef tutulma diye bir işlem yoktur. Bu insan nereye dönebiliyorsa o tarafa doğru namazını kılacaktır. Çünkü bu kişi hakkında bir mazeret söz konusudur. Bazen mazeret olmaksızın da e, kıble haricinde namaz kılınabilir. Ama bu farz namazı değil. E, binek üzerinde kılacağımız nafile namazlar. Şehir içi için, genel, şehir dışı için genelde bu kitaplarımızda ifade ediliyor. Böyle bir namazda da insan e, gitmiş olduğu cihete doğru namazını kılabilir. Ve ki gittiği cihet Kabe ciheti olmasa bile. Ama bu insan farz namaz kılıyor ise veyahutta yerde yani binek üzerinde kılmıyor ise imkanı olduğu müddetçe Kabe'ye yönelmesi namazın önce olan şartlarındandır. Fenişte behet aleyhil kıble. Şahit kişinin bulunmuş olduğu yerde kıblenin neresi olduğunu bilemese, karıştırsa. Ve leysa bihadratihi men yes'aluhu anha ve kıblenin ne taraf olduğunu soracak biri de yoksa yanında. Bu durumda iştehede, iştihad eder, araştırır, bir kanaat oluşturmaya çalışır. Tabii bu belli şeyleri vesile ederek işte yıldıza bakar veyahut da etraftaki cami minarelerine veyahut da Müslüman kabirlerine veyahut da işte yönünü bulabilecek bir takım alet ve edavatlara bakmak suretiyle kendisi bir iştihad eder ve der ki kıble bu taraftır der ve salla ve o yöne doğru yönelerek namazını kılacaktır. Tabi iştahat demek e, kişinin e, maksadına ulaşabilmesi için gayretini sarf etmesidir. Bu durumda kişi hiç araştırma yapmadan lalet tayin kafasına göre bir yöne doğru kılması kesinlikle caiz değildir. Soracak bir kimsesi olmadığı halde araştırmadan namaz kılandan bahsediyoruz. Ama yanında soracak biri olsa yani oranın ahalisi ama kendisi gibi değil oranın ahalisi bilen bir kimse veyahut da Böyle bir durumda ona sormadan yine ben kendi gayretime göre, kendi iştihadıma göre hareket ediyorum demesi caiz değildir. O yüzden eğer yanında kimse yoksa iştihat eder, araştırır ve o yöne doğru kılar. Ee, peki iştihadı farklı yöne çıksa, yanında soracağı kişi ise ona farklı bir yön söyleyecek olsa bu durumda ne yapmalıdır? Bu durumda yanındaki o sorduğu kişinin tabi o insanın adil olmak kaydıyla ve orayı bilen kişi olması Kişi hakkında bir galebeye zam bulunması durumunda. Bu durumda onun sözüne göre hareket etmelidir. Bir de yine burada vurgulanmak isteyen veleyse leyse bi hadretihi buyuruyor İmam Kuduri. Yani yanında soracak kişi yoksa bu şu demektir. Bu öyle bir insanı bulmak için araştırma yapmak zorunda değildir. Yani etrafa gideyim, birilerine sorayım, araştırayım şeklinde değil. Ve o anda birileri yoksa yanında kendisi kafasına göre bir araştırmada bulunur ve bu kanat getirdiği tarafa doğru namazını kılar. Peki namazını kıldı. Fe'in alimi enhu ahta'a ba'de Namaz bittikten sonra hata ettiğini anlasa. Gerek biri gelse dese ki yanlış tarafa kıldın dese veyahut da ihtihadı değisse, hakikati görse fela iadete aleyhi bu adam bu namazı bir daha iade etmesine gerek yoktur. Çünkü vusunda olanı yerine getirmiştir, mükellefiyetliliğini yerine getirmiştir. Namaz içinde durum olursa o zaman o anda gerek iştihadiyle, gerek adil bir insanın kendisine haber vermesiyle kanaatı farklı bir yöne dönerse bu durumda namaz içinde dönecektir. Eski kıldığını iade etmeyecektir ama. Hatta kitaplarımızda diyor bir insan 4 rekatlık bir namazda, her bir rekatı farklı yöne şeklinde bile kılabilir. İştahat etti bu şekilde dedi. Birinci rekat bittikten sonra re'i değişti. Diğer tarafa üçüncü rekatta re'i değişti. Dördüncü rekatta re'i değiştirdi. Ve her bir şekilde dört ayrı cihette de namaz kılması sahih olabilir. Ancak bu kişinin bu halini bilen bir insanın buna iktida etmesi sahih değil. O ayrı bir konu. فَيْنَ عَلِيمَ ذَٰلِكَ وَهُوَ فِصَلَهُ Zaten söylüyor. Namaz içinde hata ettiğini anlasa istedare ilel kıble, kıbleye yönelir ve ben aleyha ve namazına bu şekilde devam eder dedik. Burada yine şerhte bir ifade var. Meydani bunu naklediyor. Bir insan karanlık bir ortamda ve kıbleyi de bilmedikleri bir ortamda cemaat halinde namaz kılmak isteseler ve herkes araştırdı. Bir yöne doğru e, yöneldi. Ve cemaatle namaz kılıyorlar. Biri imam, diğerleri de cemaat. Sonradan e, zuhur diyor ki herkes farklı cihete doğru namaz kılmış. Yani imamı farklı yere dönmüş, cemaat farklı yere dönmüş. Tabi bu biraz farazi. Yani bunu düşünmek biraz çok zor ama varsayalım olacak olsa bu durumda namaz sahi olur mu olmaz mı? Deniyor ki imamın önünde olmayan bir bir de imamın nereye yöneldiğini bilmemesi durumunda hepsinin namazı sahiptir. Çünkü hepsi kendi işte adına göre kendi ine göre olması gereken de buydu ona göre hareket etmişler ve namazlarını bu şekilde kılmış oldular. Babu sıfatı salah diyelim. E, Sıfatu salah namazın kılınma şekli. Ama aslında hani namazın şartları diye e, önce zikredilen altı şart. Şimdiden sonra okuyacağımız namazın sıfatı ise namazın içinde aradığımız şartlardır ki bu da iftidat tekbiri şeklinde devam edecek. Tabi iftidat tekbiri namazın şartı mıdır rüknü mudur İmam Muhammed Rahimullah'ın bu konudaki görüş ayrılığı ve bu görüş ayrılığına binaen bazı furi tartışmalarda ortaya çıkacaktır ki inşallah önümüzdeki haftada buradan itibaren devam ederiz. Ve alehüm. Ve Rabbil Rabb alaamin. Allah taala Fatiha. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah Rabb alaamin. al rahim Malik yom al-Din.